Mom and feel adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ediniz. Merhaba Halil, hoş geldin. Teşekkürler. Bir Merhaba de Zeynep var. Gambetti, hoş geldi Merhaba, geldiniz. hoş bulduk. Bugünkü programda bir konuğumuz var ki çıkış noktamız olan Bildiğimiz Kapitalizm Sonu adlı kitabın çevirmeni ama aynı zamanda bu kitabın konusu, konu edindiği sorunlar hakkında epeyce yazmış, düşünmüş bir akademisyen Sayın Zeynep Gambetti. Ben de hoş geldiniz diyeyim size. Teşekkür ederim. Ee, hemen de ilk sorumuzu sorayım. Aslında kitap söyleyelim hemen dinleyicilerimize. Çift yazarlı bir kitap. Kitabın başlığına baktığımızda, kapağına baktığımızda tek bir yazarmış gibi oluyor. Tek bir kimlikle yazılmış gibi. J.K. Gibson Graham, Julie Gibson, Catherine Graham galiba. Evet. Şimdi ilk sorum şu olacak benim gayri kapitalist alanlar açmaktan söz ediyorlar yazarlar alternatif bir ekonomiyi üzerine düşünmekten gerçekten ekonomi, alternatif bir ekonomiyi düşünmeye acilen ihtiyacımız var çünkü New York kapitalizmi savunanlar kapitalizmin bir hegemonyasını bir söylemle de kuruyor aynı zamanda kapitalizmle doğmuşuz ve kapitalizmle ölecekmişiz yani sonsuza kadar devam edecekmiş gibi onun bir alternativi yokmuş gibi hep kapitalizmi meşrulaştıran bir söylem var. Gazetede köşelerinde yazan iktisatçılar, ekonomistler, televizyonlarda izlediklerimizde. Ama pekala mümkün. Yani kapitalizmden önce de insanlık vardı. Ama değiştirmemiz gerekiyor hakikaten. Yani gayri kapitalist alanlar açmak. Bu ekonomik bir sorun da diye bir mücadele biçimidir. De Aynı zamanda etik bir mücadele. Aynı zamanda yeni bir öznə oluşturma süreci. Şimdi e, gayet güzel. Evet. Ama kapitalizm hafif öde almamak gerekiyor. Çünkü kapitalizm sonuçta bir dünya sistemiydi aslında. O Wallach'lerini ben kabul ediyorum onun dünya sistemi olduğunu uzun yüzyılda kurulmuş bir dünya sistemi ve dışında kalmak da pek mümkün değil bu bakıldığında nasıl bu alanları açacağız biz nasıl çatlakları açacağız kapitalist sistemde yoksa yazarlar biraz naif mi siz ne düşünüyorsunuz hem bir çevirmen olarak onlara katılıyor musunuz yani bu onlarla mutlaka siz çeviri sürecinde bir eleştire ilişki içerisinde çevirdiniz bu kitabı Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu kitapla ilgilendiğiniz için. Ben çok önemsediğim bir kitap. Ayrıca Julie Graham'la tanışma fırsatı da elde etmiştim ben Amerika'da. Yani buradan da öncelikle onun ruhu şad olsun demek istiyorum. Bu sene vefat etti kanserden. Evet, Amerika'da tanımıştım. Çok, çok, çok tatlı bir insan, açık bir insan. Ee, ve sizin de dikkat e, çektiğiniz gibi e, iki kadın tek isimle e, yazıyorlar. E, yani e, Catherine Gibson, e, Julie Graham, e, J.K. Gibson Graham hmm. olarak yazıyorlar. Ve e, bir e, yani sorunuza geçmeden önce bunun da altını çizmek istiyorum. Bu çok kadınca bir şey. Öyle mi? Böyle bir tüleşti mi? Çok kadınca bir şey. Kusura bakmayın. Evet. Ee, şey, e, e, e, yani bütünleşmek yani iki özne olmaktan çıkıp tek özne haline dönebilmek yani evet. egonun o açıklığını evet. da burada Bu tezif şey etmek mi istiyorum. Valla bir, şey... bir feminist olarak bunu çokça erkeklerde görmediğimi de söylemek istiyorum. Şey <gülüyor> <gülüyor> yani şey Michael Hart ile Antonio Negri tek vücut olamıyor, tek bütünleşemiyorlar diyorsunuz. ne Çok güzel örnek oldu. Halil <gülüyor> <gülüyor> Bey <gülüyor> aynen öyle değil mi? Evet. Şimdi ben yani bu iktir genelde yani sosyal bilimlerde ben başka bu tarz bir şey görmedim. Müthiş yani, de bir öz yani kimlik kendi kimliğini bir başka potada eritmek yani Kesinlikle. çok ciddi bir şey. Tabii. ve özellikle yani akademisyen yani. özneyi düşündüğünüz <gülüyor> evet. zaman o bir biregodur. Yani homo academicus der bur diyor. Egodur yani evet. o benim yazdığım bana aittir. <gülüyor> fikrim bana aittir şimdi burada Fikirlerimizin kime vardı olmuştu. oldu <gülüyor> Kesinlikle. Davranış ee... müthiş sadece kadınlara özgü olmasında bir ufak itiraz getirmek istedim. Bir erkek olarak. E, tabii <gülüyor> <gülüyor> ama belki dinleyicilerimiz de bana katılırlar. Katılırlar. Ayrıca <gülüyor> evet. kadın olanlar. Ee, şimdi e, ben başlıktan başlamak istiyorum sizin e, sorularınızı cevaplamaya. Şimdi kitabın adı Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu. Evet. Dolayısıyla kapitalizmin sonu değil. Evet, Ama evet. bizim bilme şekillerimizi Hı. sorunsallaştırıyor. Yani kapitalizmi anlatma, tahayyül etme biçimlerimizi sorunsallaştırıyor. Ve bunu ne üzerinden yapıyor? Alt başlık olarak siyasal iktisadın feminist eleştirisi. Dolayısıyla feminizmin toplumsal cinsiyet kategorisine yaptığı, yani onu yapı bozuma uğratarak şeyde de fiili olarak pratiklerde de bir dönüşüm E, sağlanabileceğini e, iddia eden bir duruşları var. Dolayısıyla dil sadece e, işte adlandırma e, aracı değil. Bunu e, varsayım olarak bunu reddediyorlar. Çok altü serci ve hatta post altü serci evet. bir e, çerçeveden yola çıkarak dilin ve kavramların e, bil fiil gerçeklik dediğimiz Hı. pratikleri kurma e, kapasitesini Hı. Hı. Biz nasıl dönüştürürüz şimdi soru bu Dolayısıyla hmm. yani sizin sorunuz tabii geniş oldu. yani kapitalizm bir dünya sistemi dediniz Şimdi burada bile bir kurucu cümle kurmuş oluyoruz Şimdi hmm. Bu kitabın bence en değerli katkısı marksizime şey üzerinden kavramlarımız üzerinden kategorilerimiz üzerinden ve taylerimiz üzerinden biz kendimize ve pratiklere ne yapıyoruz? bunu düşünmemizi sağlamak. Bu açıdan da ben biraz polemik bir kitap olarak bakıyorum. Hmm. Gerçi 10 hmm. yıllık bir çalışmanın e, ürünü e, ve saha araştırması içeren bir e, çalışma. Özellikle Avustralya'da e, çünkü e, Catherine e, Gibson Avustralyalı. Avustralya'da çok mikro analizlere dayanan e, bir çalışma. Çok detaylı. E, fakat bir yerde de e, bence tabii, e, amacı Bizi bir takım ön yargılarımızla ya da ön e, kabullerimizle karşılaştırarak bunları sorgulamaya açmak. Yani retorik bir efekti de evet. e, var bence kitabın. Evet. Ee, şimdi söylediğiniz e, şimdi ikinci şey e, aklımda kalan e, sorudan. Dediniz ki kapitalizmin dışına çıkmak <Gülüyor> mümkün mü? E, bu kitapta e, yazarlar şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Kapitalizm E, kendi dışın olarak varsaydığımız bir takım pratikleri ve üretim biçimlerini zaten içeriyor. Dışına çıkmamıza gerek yok. Bu üretim biçimleri kapitalizmi içinde var. Örneğin komünel. Nerede var? Yardımlaşma sistemlerinde var. E, değil mi? İşte bir takım e, para transferlerinde var. E, örneğin aileye para yollama. E, ya da işte bakım. Gönüllülük faaliyetleri, şimdi bu faaliyetlerde mahalle çalışmaları, bütün bu faaliyetler komünal bir e, aslında üretim biçimi e, bunu şey duygusal ve öznel özneyi üreten bir biçim olarak evet. düşündüğünüzde bu kapitalizmin içinde var. Feodal, feodal aile içi yani hane içi evet. e, ev işinde evet. ev işinde kadının sömürülmesi olarak devam ediyor. Yani. Bu kapitalizmin dışı değil bilfil kapitalizmin içi ve Graham, e, J, e, Graham ve Catherine Gibson bize anlatmaya çalıştı kapitalizmi e, dışı olmayan dışına çıkılması zor olan bir sistem olarak tasvir etmekle biz aslında kapitalizmin komünal ve feodal ilişkilere ne kadar muhtaç olduğunu bilfil bunların onun içinde var olduğunu ve onun yeniden üretimini sağladığını Görünmez kılıyoruz. Dolayısıyla dışına gitmeye gerek yok. İçine bakalım. Peki ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Ee, yani Bu komünal yaşama, işte komşuluk, dayanışma e, ve bu tip e, cemaat demeyeyim ama topluluklar içindeki gelişen şeylerle aynı zamanda da kapitalizmin bu bildiğimiz e, şeklinin mezarını da kazamaz mıyız yani? Tam, tam da onu e, şey yapmaya çalışıyorlar. Yani amaç o. Evet. Buyurun. Ali'de. Pardon. Bir de orada verdikleri örnek var. Çok güzel. böyle Arjantin'deki işsizler, evsizler, yoksullar e, hareketi. Yani... Kapitalizmin ekonomik krizin içerisinde kendisini dönüştüren insanlar, fabrika terk edilmiş fabrikaları alıp çalıştıranlardan söz ediyorum. Kesinlikle onlardan bahsediyorlar. Topraksızlar Hı, hareketinden evet, bahsediyorlar, evet. Zapatistalardan bahsediyorlar. Yani bir şekilde kapitalizmin içinde var olan dolayısıyla dışına tahir etmemize de gerek kalmadan içinden dönüştürücü eee olan birtakım pratiklerin dile gelmesiyle, araştırılmasıyla, dolayısıyla bilgi nesnesi haline getirilmesiyle bunların güçlendirilmesi, birbirlerinin arasındaki bağın sağlanması ve e, bir e, eylemlilik, yani bu, bundan yola çıkan bir eylemlilik tasarlanması gibi bir e, idealleri evet, var aslında. Ben de onu Hı. birazcık, ya, kitabı okumadım ve bu konuyu bilmediğim halde kararlık etmem <gülüyor> şey bulunursa. Yani bu özellikle gene her şeyi bağlamak mecburiyetinde hissediyorum kendimi bu küresel iklim değişikliği, faciasına artık içinde olduğumuz. Bununla mücadele edebilmenin de tek yolu olarak bu dayanıklı küçük komünoteler kurmaktan geçtiğini ve bunu ancak doğrudan eylemle bir hareket, taban hareketiyle yapılabileceğini söyleyen önemli, işte Bill McKibben gibi önemli yazarlar ve aktivistler var şimdi. Kesinlikle var. Yani, yani kapitalizmin bu... pardon, siz Buyurun, izin, buyurun. Kapitalizmin çok tahrikkar olduğunu söylüyorlar orada kitapta. Doğayı evet. tahrip ediyor, insan ilişkilerini tahrip ediyor. En temel şey. Yani bu özellikle postfordist olarak evet. adlandırıyorlar burada e, kitapta. Fakat ben neoliberali tercih evet, ediyorum. Yani evet. dilim ona alıştı ah, gerçekten. Evet. E, neoliberal üretim tarzı e, tabii ki bir kapitalist üretim tarzı. Dolayısıyla farklı bir şey değil. E, üretim tarzı yine e, artık emek temellikle dayanan bir e, üretim tarzı. Ama... Ee, ...şöyle bir özelliği var dediğiniz gibi... ...her şeyi piyasaya endekslemekle... Evet. ...ve daha önce... E, ...piyasaya açık olmayan... ...dolayısıyla metalaşmamış olan evet. doğal... E, ...şeyi... ...kaynakları... ...su, örneğin Türkiye'de bu HES, e, ...şeyinde olduğu gibi, meselesinde olduğu gibi... ...suyun, tohumun, havanın... E, ...güneşin altındaki her şeyin... ...yani evet, evet. toprağın vesaire... ...metalaşmasına... Şey ...içerdiği için... Ee, şimdi şey dille konuşacak olursak e, daha klasik Marksist dille e, gerçekten e, var olan her şeyi buharlaştıran evet. e, yani Marx'ın 150 yıl önceki e, tahlili, Komünist manifestodaki tahlili bence bugün. Öyle mi bugün e, gerçek oldu. Yani Bugün artık e, otların e, yani kadınların topladığı şifalı otların Bütün bunların artık piyasaya açılmış olması ve metalaştırılması. Bizzat atmosferin de havanın da son paylaşım ki, alanı olarak. Sınır yok. <gülüyor> evet. Sınır yok. Yani bu sınırlar bugün kalktı artık. Yani Hı. neoliberal kapitalizm kapitalizmin Hı. kendini gerçekleştirmiş halidir bence. Hı. Ama yine de yani yine de şu bu kitaptaki önemli olan nokta biz bunu organik yapıyoruz. Şimdi mesela beden metaforu geliyor tabii. Hı hı. Feminist bir eleştiri olduğu için kadın bedeni üzerinden yürüyen o şey hı. toplumsal cinsiyet algıları da burada şöyle devreye giriyor. Kapitalizmi bir beden olarak düşünüyoruz. Öyle. Organik bir bütünlük olarak evet, evet. düşünüyoruz. Dolayısıyla biz şey yapamıyoruz. O bedenin aslında ne kadar e çoklu yapılara ihtiyacı olduğunu düşünemiyoruz. Yani kendi e alternatifi olarak olan yapıları da barınlara bildiğini. İçinde barın biz az şu anda barındırabildiğini taahhüt edemiyoruz. Dolayısıyla dilimiz bizim Hı -hı. şeyimizi kapatıyor. Evet. Dilimizi Böyle, de değiştirmemiz gerekiyor aslında. Kesinlikle. Yeni bir dilde yaratmaktan söylüyor. Evet. Kapitalizmin içinde dediniz. Kapitalizmin içinde ve kap ama kapitalizme karşı da diyebilir miyiz? Öyle bir ekleme yapabilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani kapitalizmin aslında yani kendi ee, sonuçta yeniden üretimle açısından ihtiyaç duyucu birtakım pratiklerden bahsediyoruz. Ama ee, bunlar kapitalist pratikler değil. Evet. Dolayısıyla Bunları geliştiref, feodal şeyleri geliştirmeyeceğiz tabii ki evet. yani. <gülüyor> Ama e, şimdi ev, ev içindeki e, feodal sömürüyü düşünürseniz, kadının emeğinin evet. sömürülmesi. Yese dönük olmayan bir hane içi bir sömürü var orada. Kesinlikle. Emek sömürüsü. Emek sömürüsü var. Şimdi feminist iktisat koydu aslında gündeme getirdiler. Kesinlikle. feminist iktisat koydu ve mesela şöyle bir şey ifade edersek. Eee işçi sınıfı mücadelesi diye düşünmektense Artık emeği sömürülenlerin mücadelesi evet. olarak düşündüğümüzde kimleri de katıyoruz? Kadınları katıyoruz. Evet. Ve kadınların birebir ev içerisinde eve giren gelirim paylaşımı üzerinden kocalarıyla verdikleri mücadeleyi bir sınıf mücadelesi olarak görebiliyoruz. Ama feodal bir sınıf mücadelesi bu. O ev içinde devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan komünel, mesela yerli halklar şimdi siz evet. Arjantin'den bahsediniz evet. Biliyorsunuz Latin Amerika'daki e, bütün sol hareketlerin eklemlendiği e, kitle, taban yerli halklardır. Evet, Neden? Ha. Çünkü yerli halklar tam da sizin dediğiniz gibi. Yani bir yerde doğanın bozulmasından dolayı birebir kapitalizmle karşılaşmak zorunda kaldılar. Evet. Asıl yok olanlar da onlar. Onlar. Onlar. Ve onların işte ormanları onların bütün geçim kaynakları üzerinden dönüyor artık şey evet. değil mi paylaşım e, savaşı. Şimdi yerli halklar da bunun mücadelesini veriyorlar. Komünal bir yaşam tarzının mücadelesini veriyorlar aslında. Şimdi bu tarz baktığımız zaman yerli halklar etnik kimlik üzerinden gidiyor. Dolayısıyla Marksist değil solcu değil sınıf mücadelesinin dışında. Dediğimiz anda bir kapı kapatmış oluyoruz. Oklarını, alıp bizatihi büyük şevron gibi şirketlerle savaşa giriyorlar. giriyorlar. Daha ne yapsınlar artık? Giriyor. Aynen öyle. birebir giriyorlar. Yani yerelden evet. küresele vuruyorlar. Değil evet. mi? Evet. Doğru. Ben de sınıf mücadelesi, yani sınıfların ortadan kalkmadığını düşünüyorum. Mala sınıf mücadelesi var ama sınıf bazı böyle iki, bir karşıtlık içerisinde görüyor. Sınıf mücadelesi mi yoksa demokrasi mücadelesi mi? Bu ikisi birbirinden ayrılmazmış gibi. Ayrılmaz Biz, olduğunu düşünenlerden. Fakat yani halkların ben Biraz da orada Russocu bir, radikal bir Russoculukta görüyorum o mücadeleyle. Salt bir Marksizm değil. Yazarlarda sınıfın farklı bir şekilde düşünülmesi gerektiğini de söylüyorlar bu kitapta. Yani sınıflar sadece bir ekonomik üretim süreci içerisinde ortak bir konumu paylaşan e, topluluk, ama sadece bir ekonomizmin sınır ötesine çıkarak da bir sınıfa bakmamız ve tanımlamamız gerektiğini bir sınıfı bir süreç olarak tanımlıyorlar onlar. Peki Marx'ta böyle bir şey yok mu? Bir kategori bir tümellik olarak görmek, yani bir özneyi ortada özneyi biraz göz ardı etmek gibi bir şey yok mu Marx'ın felsefesinde? Biraz var tabii yani e, şeyi açtığınız zaman yani sınıf tahlillerinde Hı. var tabii yani e, sonuçta yani komünist ütopyadan bahsettiği Hı. yerlerde tekrar giriyor e, özne devreye ama e, şimdi <gülüyor> bu kitapta da eleştirilen e, söylemlerden bir tanesi daha katı e, anlamda e, Marksist söylem yani katı dogmatik diyeceğim ya da daha indirgemeci şekliyle Marksist evet. söylem. Çok ekonomik indirgemecilik, ekonomik aynen. Ee, şimdi iki sınıflı tahliller Yani iki sınıflı tahlil yaptığımız anda hı hı. E, Diğer sınıfları e, Devre dışı bırakmış evet, oluyoruz evet. Ve... Bu çok sakıncalı tabi ana Analitik olarak e, Açmazlığımız olur herhalde Fazla evet. toplumun fa Karmaşıklığını evet, kavrayamıyorsunuz Orada sanıyorum e, Altus seri işte orada bir bölüm şey yapmışlar. Oldukça etkilenmişler. Hayli etkilenmişler. Evet, Üst belirlenim kavramından. Psikanalizden ödülü çaldığı evet. bir kavram. Evet. İsterseniz onu konuşmadan önce bir Ordan'ı dinleyelim. Ee, evet bir soluklanalım da. Ee, şimdi W.H. Ordan Friday's Child diye bir şiirini okuyor. Bu da Guggenheim Müzesi'nde 12 Mart 1964'te gerçekleşmiş Halil'le Turhan'ın bizim için getirdiği ses sadalardan biri bu ve yanılmıyorsam şey değil mi? Yani, teolog Dietrich Bonhoeffer'in anısına yazmış olduğu bir şey. Kim bu Dietrich, Dietrich Bonhoeffer? Bonhoeffer? Antinazi yeni teolojinin radikal teolojinin kurucularından eee Karl Barth'la birlikte falan adı anılır ve Naziler tarafından da im, im, idam edildi miss. E, yani Cumayla pek fazla ilgisi yok. Ordunun dinselliğe döndüğü, kiliseye döndüğü ama dogmatik bir Hristiyan e, Hristiyanlık değil, heretik bir e, kilise kiliseye bir heretik bakışı Blake'i falan tek tekrar gözden geçirdiği dönemde yazmış olduğu şiirlerden bir tanesi bu. Evet ona kulak verelim. He told us we were free to choose. But shortness the force and the last resort on those too bumptious to repent. Accustomed to religious dread, it never crossed our minds he meant exactly what he said. Perhaps he frowns, perhaps he greets, but it seems idle to discuss if anger or compassion leaves the bigger bangs to us. What reverence is rightly paid To a divinity so odd, he lets the Adam whom he made perform the acts of God. It might be jolly if we felt awe of this universal man. When kings were local, people knelt. Some try to, but who can? The self-observed, observing mind we meet when we observe at it all is not alarming or unkind, but utterly banal. Though instruments at its command make wish and counter-wish come true, it clearly cannot understand what it can clearly do. Since the analogies are wrought our senses based belief upon, we have no means of learning what is really going on, and must put up with having learned all proofs or disproofs that we tender of his existence are returned, unopened, to the sender. Now, did he really break the seal and rise again? We dare not say, but conscious unbelievers feel quite sure of judgment day. Meanwhile a silence on the cross, as dead as we shall ever be, speaks of some total gain or loss, and you and I are free. I guess from the face just what appearances he saves by suffering in a public place a death reserved for slaves. Evet, W.H. Oğdu'nun Friday's Child adlı şiirini dinledik ve Cuma Adamlar programında konuğumuz Zeynep Gambetti ile Biz e, bu bir kitap künyesi de vereyim. Kendisinin Zeynep Gambetti'nin çevirdiği Metis yayınlarından yayımlanan J.K. Gibson Graham'ın Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu Alt Başlığı'da Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi adını taşıyan kitabından kalkarak bu meseleleri konuşmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu Zeynep Hanım'a soruyoruz. E, ve Bu kitabında da birinci basımının Türkçe'de, Eylül 2010'da yani oldukça yeni bir baskı olduğunu da söyleyelim ve devam edelim. Evet, e, o adını dinletmeden önce e, Altuz Ser'den bahsetmiştik, evet. yazarları evet. çok etkileyen. Yani, özcülüğün, özcülük karşılıklarının Marksist iktisatla pek fazla ilgili olmadığını, bağlantılandırmadığını ama buranın... ...bu konuda Althusser'in bir istisna teşkil ettiğini söylüyorlar bize... Birçok kavram kazandırmıştır Altussel. Bunlardan bir tanesi de gerçekten üst belirlenim kavramıdır. Evet. E, Psikanalizden aldı ve onu açıp açıyorlar. Yani özcülük karşıtlığı, yeni bir özne oluşturma, e, belirlenmişlere, ekonomik belirlenimciliklere hepsine karşı. E, ne demek istiyorlar buna? Yeni bir özne oluşturmada nasıl bize yardım edebilir üst belirlenim kavramı? Biraz açalım isterseniz. Tabii. E, şimdi isterseniz şeyi de belirteyim ben. Yani e, yazarların... E, içinde bulunduğu bir e, akım var. E, bunun adı Rethinking Marksizm e, ve e, daha çok bu e, Julie Graham'ın e, şey, e, öğretim olduğu geçmişte e uh, University of Massachusetts at Amherst eee şey e, merkezi olan bir akım bu. Bir de bir dergisi var. Yeniden düşünme yeniden düşünmek evet. E akademisyen, genç akademisyenlerden de etkilenmişler. Siz de evet, tanıyorsunuz onları. Bizim evet, de yabancımız değil bir tanesi kesinlikle var. Kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi Yağmur Adra, e, öbürü de Ceren Özselçuk. E, Ceren e, şimdi eee Boğaziçi'nde e, sosyoloji bölümünde öğretim üyesi ve e, ona e, kitapta e, atıfta bulunuyor. E, lar e, Çünkü bu e, iki genç arkadaşımız akademisyen e, bu şeyin içindeydiler bu ekolün içindeydiler bir e, ve e, birlikte çalışmışlardı e, şeylerle e, bu ekolün önde gelenleriyle şimdi e, bu ekol e, tabii da, yani Ceren hakikaten e, belki bir gün davet etmek isterseniz o çok daha iyi anlatır ben sonuçta biraz dış halka oluyorum bir iki kere konferanslarına gittim ama eee yapmak istedikleri tam da söylediğiniz gibi eee e, bir yerde sorgulamak yani özgür özgürlüğün ...alternatifi bir... E, ...marksizm yaratmak. Dolayısıyla bunun biz, için... ...Altüs Erden yola evet, çıkıyorlar. Biz, e, çok kısaca özcülüğü de... Tabii. ...açabilir misiniz lütfen? Çünkü ortalama... ...dinleyicilerinizden biri... ...olarak ben mesela... ...biraz ihtiyacım var. <gülüyor> Bu sorular çok güzel oluyor aslında. Evet. Doğru dediniz. Biz böyle terminoloji... ...içine hapsolmuş evet. <gülüyor> insanlar... ...olduğumuz için ben... <gülüyor> tamam, ...özcü bir şey yapmış olurum. Herkes biliyor, biliyor yani. Çok şeyi, e, açıklamayı kolaylaştırıyor... Yani Yani, yani diyor, çok karmaşık olanı basite indirgen bir şey şansı. Yani ediyorum. evet özcü, e, şimdi, tabii, e, özcülük şöyle e, sınıf e, denilen e, nesnel bir gerçeklik vardır. Bu gerçeklik algılar dışındadır. Yani e, insan öznerliğinin dışında e, objektif nesnel bir gerçeklik e, olduğunu varsayar. Bu gerçekliği işte doğaya bağlayanlar var, tanrıya bağlayanlar var, metafizik ideallara bağlayanlar var ama sonuçta varsayılan şu ki ee, şey gerçeklik insanın dışında belirlenir Örneğin e, Marsizmden örnek vermek e, gerekirse sınıf Sonuçta e, şeyin e, üretim araçlarının e, na sahip olmak ya da olmamakla belirlenir Dolayısıyla sizin özlen olarak kendinizi nereye konumlandırdığınız vesaire önemli değildir önemli ve değil. bu üretim araçları e, şey üretim ilişkilerinde, Ee, e, gelişen e, sınıf mücadelesi e, şey olarak e, zorunlu olarak belli bir yere doğru gider. Dolayısıyla e, teleolojiktir aslında evet, e, evet, özü olan düşünce. E, sonuçta kapitalizm kendi içindeki çelişkiler yüzünden bir şekilde devrime götürecektir. Yani kapitalizmden sonra gelecek olan aşamayı biz şimdiden bilebiliriz. Hı -hı. Halbuki bunun E, Altüser üst belirlenim kavramıyla e, açmaya başlıyor. Ama altü ser, altü ser tamamlamıyor bu açma işlemin. Lacla Mouffe ekolü tamamlıyor. Daha söylem okulu dediğimiz ekol. Onlar post-Altüserci, post-Marxist diye adlandırılıyorlar burada. Biraz komiklik olsun diye şunu da belirteyim. Tahaparlan'ın e, bir ifadesiyle. ...Marks'ı gitmiş postu kalmış. <gülüyor> Marksistler. <gülüyor> Bu da espri olsun. Parantezi kapatıyorum. Şimdi... E ...şey... E ...anlatılan şu. E kapitalizme... ...üretim ilişkileri üzerinden değil de... ...yeniden üretim... ...ilişkisi üzerinden bakmak... ...gerekiyor. E Altyapı üst yapı. Yani Altyapı üst yapıyı belirler. Hı -hı. Özcü bir söylemdir... Ee, üst yapının üst yapı dediğimiz e, devlet aygıtlarının ideolojik aygıtların okulun, ailenin yani daha Gramsci'den yola çıkan evet. sivil toplumun evet. ne kadar aslında e, alt yapıyı yeniden kurmak ve yeni, yani sürekliliğini sağlamak için ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar efektif olduğunu, ne kadar etkili olduğunu e, şey yapar, e, koyar bir kere varsayım olarak Ve şunu der, sonuçta toplum dediğimiz bir takım söylemsel pratiklerin bütünlüğüdür. Ama bu pratiklerin her biri arasındaki ilişkiyi biz önceden belirleyemeyiz. Önceden şu, şunu etkileyecek gibi bir şeyde bulunamayız, tespitte bulunamayız. Bunlar arasında çok karmaşık, çok girift ilişkiler vardır. Nihai olarak e, yaratılan etki üst belirlenimdir yani e, bir takım farklı e, etkilerin bir araya gelmesinin sonucudur bu önceden bilinirmez biraz evet. e, sonradan e, ortaya çıkan bir etkidir. Altusarıma çok marksisttir bir yerde çünkü. Hatta katı bir çok katı bir marksisttir ve der ki, eee, nihai olarak belirleyici olan ekonomik ilişkilerdir. Hı. Bütün bunlardan sonra gelip onu da söylüyor. Onu da söyler. <gülüyor> ama şöyle kapılar açar tabii ki bize. Yani, e, bir kere bütün e, pratikleri, sınıf dahil bütün Hı. pratikleri söylemsel kurgular olarak biz tarih etmeye başladığımız anda tabii ki Jill Graham ve Catherine da yaptığı gibi sınıf tahlillerimizi çeşitlendirme e, olasılığını da yakalarız biz. Dolayısıyla söylemsel olarak ne, nasıl üretiliyor, neyi dışta bırakıyor, e, hangi kavramların bir araya gelmesiyle biz düşünüyoruz sınıfı bunlar hı hı. bunlar önemli olmaya başlıyor. Çünkü bunlar o pratiklerin sürekli sağlayan şeyler olmaya başlıyor. Dolayısıyla sadece sınıfı yani maddi ilişkilere bakmak yerine bütün ideolojik üst yapıya da işin içine katmak zorunda kalıyoruz ve marksist şey tahlil alanı açılıyor. Evet yoksa indirgemeci bir şeyde yani siyah beyaz gibi siyah, bir şey indir, indirip analiz et yet, yetilerimiz sınırlanmış oluyor. Sınırlanmış oluyor, herhalde, oluyor evet. indirgenemez bir özgürlük, her şeyin indirgenemez bir özgürlüğü ...içinde taşıdığını söylüyor... ...sanıyorum yani. Tabii bir de aynı zamanda ontolojiye ilişkin bir olarak kullanımı var... ...yani bir varoluşa ilişkin bir kullanımı var... ...Üsbelerinin kavramının altı şeyde... E, ...Altusser'de. Yani e, tabii... ...varoluş konusuna yani siz de söylediğiniz... ...biraz da kancı psikolojinizden yola çıktığı için... E, ...Altusser... E, ...şeyde... E, ...yani böyle bir... ...gerçek gerçeklik... ...var ise bile... Ee, sonuçta bunu e, öznenin bilmesine hmm. imkan olmadığını, öznenin her zaman için ama her zaman için ingelem üzerinden veya simgelem üzerinden e, gerçeklikle ilişkilendiğini söylemekle gerçek gerçekliği dolayısıyla... E, bilinebilir bir şey olmaktan çıkarmakla bizi özgür kılıyor tabii ki. Ve evet. orada da hani başta sorduğunuz evet. bir soru var değil. Etik sorusu. Hı, evet. Yani şunu söylemiş oluyor. Kapitalizmin devamını sağ, e, sağlayanlar sadece Burjuva sınıfı değil. Biziz de aynı evet. zamanda. Evet. Dolayısıyla direkt sorumluluğu Evet, Kapitalist bizi... sistem zaten bir etik olmayan bir özne yaratıyor aslında. Öz, özne değil bir birey yaratıyor. Kesinlikle. O, yani o süreç içerisinde kendimizi de değiştirmemiz gerekiyor bizim kapitalizme kesinlikle. mücadele evet, biz Kesinlikle evet. yani yaptığımız e, birçok günlük pratiklerimiz dahil olmak Dünyayı üzere. Dünyayı değiştirirken kendimizi de değiştirirken. değiştirmemiz gerekiyor. Aynen öyle. 11 altı serle ilgili haksızlık etmeye katı bir mark istedik ama yani bence bir karar verilemezlik durumu söz konusu altı ser karşısında yani 1980 70'li ortalarında Birikim dergisi çıktığında Altusseri. Daha önce vardı 1 2 Altusser çevirisi var Türkiye'de ama o Birikim'de Altusseri gündeme getirmişlerdi. Daha sonra Murat Belge Altusser'den koptuğunu, onu çok katı marksist olduğunu söylüyordu. Altusser de zaten bir süre unutulmuştu. Karısını öldüren, aklını kaçırmış filozof olarak. Rüşt hmm. yani Devren'in onunla ilgili şeyleri var. Çok hiçbir şey yazmadı. Bir çılgın bir adam. Öyle bir portresini çiziyor onun. Ama bu kitabı okuduğumda o kadar da çok şey değil. Yani katı dedim ama ben de sonradan geri çekildim. Bir haksızlıkla ettim diye. Üzerinde, özellikle Marksistler ama Marksist olmayanların üzerine düşünmesi gereken hala ciddi ciddi düşünmesi gereken bir düşünür sanıyorum Althusser. Althusser ben yani yapısalcılığın sosyal bilimlerde çok hayırlı bir şey devrim yaptığına inananlardanım. Hı. Ama tabii yapısalcılığın kendi sınırları var. Dolayısıyla Altuser'de e, örneğin e, özne, e, öznenin yeniden üretimi, yeni bir özne üretimi çok e, önemli e, ön plana çıkarken bir yerde de ama <gülüyor> yapıları öyle bir e, şey anlatır ki e, özneyi belirleyen yapılar olduğu için ve özne asla ve asla bir e, bilince sahip olamayacağı için e, yapılardan bağımsız bir bilinci. Özneyi bir yerde yok eder. Şimdi ben ama yani altü serim mesela şu bu hafta aslında derslerimden birinde altü sere başladım. Onun için çok iyi oldu böyle üstüne geldi. Öğrencilerden hemen itiraz geliyor. Bu nasıl bir evren işte nasıl bilinç yok insan ne oldu bunun içinde ondan sonra bir şeyi ne yapacağız sınıf mücadelesindeki özneyi ne yapacağız örneğin. Sınıf mücadelesindeki özne de sonuçta yapılar tarafından belirlenen bir özne haline geliyor. Dolayısıyla Marks'taki diyeliklik ortadan kalkıyor. Hmm. Ee, bilinç ortadan kalkıyor. Ama ama yine de e, şey yapmak isterim. Yani bir yerde altı sürede hakkını vermek isterim. E, e, bu e, yapısalcı e, şey e, tahlil. E, Nihai olarak e, bazı indirgemeci, ekonomik indirgemeci veya tarihsel indirgemeci çözümlemeleri sorgulamamızı sağladı. Bu yüzden çok hayırlı bir kapı açtı. E, şimdi bu o, o açtığı kapıdan yürüyen iki farklı e, şey var, ekol var. Bir tanesi Rethinking Marxism çok daha fazla alt üzere e, sadık kalarak ilerliyorlar. Bir de daha önce bahsettiğim bu Ernesto Laclau'nun e, hmm. e, Essex ekolü. Şimdi onlar da çok daha söylem analizi üzerinden ilerliyorlar. Dolayısıyla iki farklı Marksizm çıkmış durumda. Şimdi bunlar hala daha başka, daha sınıfsalcı Marksist perspektifi olan işte Pulansas ekolleriyle filan ya da Wood'larla, Ellen Maxens Wood'larla şey çatışıyorlar evet. yani. Ama bence Marksizmin içindeki bu çeşitlilikle çok hayırlı. Yani ben doğru, ben doğru. de onu düşünüyordum. Bence de. Bence de. Çok haklısınız. Yani ben de tamamen aynı bence fikirdeyim. De, de. Öbür türlü dondurulmuş bir skolastiğe dönüyor Skolastiğe yani. dönüyordu. Evet, evet. Ve biraz da, da şey biliyorsunuz yani alt bulunduğu Fransa'da işte Komünist Partisi'nin resmi söylemi dışına evet. çıkan evet. Marksizler'in aforoz edilmesi evet. gibi şeyler yaşanıyordu. Bir başka ilginç katkı da Badiou'dan geliyor mesela. Ben de çok önemsiyorum onu. Yani katı bir Marksist fakat bir anda onu çok anarşizme yakın da bir görüşleri var. Kendisi buna it ilk itiraz edecek kişi herhalde. İlginçleri. Ama çok ilginç yerleri var. O, Ermiş Pavlus'un er evrenselliğine ilişkin söyledikleri küçük örgütlenmeler marka. Ortodoks örgütlenme biçimlerini. Bunlar hepsi Ortodoksların çok şiddetle eleştirdikleri şeyler. Evet, yani i̇smini evet. almak istemedik kesinlikle düşünürler. Ama kesinlikle. bence önemli. Yani sol kendini yenilecekse onlar evet. sayesinde onların açtığı yoldan ilerleyerek yenilecek. Evet. Bir şey ekleyebilir miyim? Doğru, Bacı dediniz aklıma Negri ile Hart'ı unuttuğumuz aklıma geldi. Yani imparatorluk çözümlemesi evet. ya da bu multitude çözümlemesi. Evet. ...çokluk çözümlemeleri... ...tabii Spinozist evren... ...yani bu altı serin biliyorsunuz... ...sonuçta şey esin kaynağı... Yani, Spinoza. ...Spinoza... ...dolayısıyla... ...Spinozist evren üzerinden... ...çözümlemeler yapan bir ekol daha var... Hı. ...ve bunlar da... yani ...Jijé'in şeyle... ...tabiriyle... işte ...21. yüzyılın komünist manifestosunu... ...yazmış bulunuyorlar... ...tabii ben o kadar... Hem fikir değilim ama yani farklı tahlillerin ortaya çıkabilmesi mesela onların da çözümlemesi biliyorsunuz onlar aslında dışı yoktur diyorlar kapitalizmin. Yani şeylerden farklı Julie Graham Catherine gibisinden farklı bir sonucu varmış oluyorlar. Ama şeyin o çokluğun örgütlenmesi onun iktidar alanlarını terk etmesi gibi bir takım çözümler önerebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla talihli ufuklarımız açılıyor. Ama öyle de olması gerekiyor. Yani sol her zaman daha geniş anlamda sadece her zaman entelektü olarak güçlü bir akımdır. Öyle de olması gerekiyor. Şimdi on, ben de onu diyecektim. Dilden söz ediyorlar yazarlar. Yeni bir dil yaratmaktan. Gerçekten bazı dilin kavramları çok aşınıyorlar. zaman Onları yenilemek de gerekiyor. Kavramları. Eğer yenilemezseniz katılışıyorlar ve tabuların temelini oluşturuyorlar. Bu sefer çok zengin bir teori jargona dönüşebiliyor. Şey. Bu bakımdan... Ona geçmeden bir nefeslenelim mi bir şey Peki, daha tabii, çalıp tabii. <gülüyor> Biz bir hararetle tartışıyoruz oldukça, burada. <gülüyor> şaka bir yana oldukça ağır konular konuşuyoruz arkadaşlar. Peki. <gülüyor> evet. Bonnie Prince Billy ve Redden. Puff the Magic Dragon. Bu Peter Paul ve Mary'nin hmm. ünlü şarkısının yeni bir yorumu. Bunu hmm. onlardan dinleyelim. Sonra devam ederiz. <Gülüyor> about Magic Dragon'dı bu, Bonnie Prince, Billy and Red, yani Red'le birlikte dinledik. Cuma Adamlar programındayız, konuğumuz var, Zeynep Gambetti ve onun yeni yayınlanmış olan Metis çıkmış çevirisi J.K. Gibson Graham'ın, iki ayrı feminist yazarın bildiğimiz kapitalizmin sonu kitabı üzerinden kalkıp derin tartışmalar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu arada bir anekdottan bahsedeceğinizi söylemiştiniz Zeynep Hanım. Evet. Yani şey dediğiniz gibi çok yoğun tartışıyoruz. Ben şimdi biraz hani bu teorik dilden çıkıp bir örnekten bahsetmek istiyorum. Ee, e, Avustralya'da Bir aile yani bir çifti daha doğrusu aile de değil. Çünkü şey de yok çocuk da yok. Ee, onu e, üzerinde düşünülecek bir vaka olarak sunuyorlar. Şimdi hikaye şu. Sue Filipinli. Avustralya'ya göç ediyor. Bill'le tanışıyor. E, e, su hemşire. E, bir hastanede çalışıyor. Ve iyi bir maaşı var. Fakat e, Bill... E, Kömür taşıyıcısı ee, şeyde Queensland kırsalında e, Avustralya'da açık maden ocaklarında e, açılan iş imkanlarından faydalanmak istiyor ve dolayısıyla bu çift e, şeye taşınıyorlar Queensland'e e, taşınıyorlar. Şimdi kazandığı para e, iyi bir para. Yani orada 65 bin dolar e, yılda kazanıyor ki takribi üniversite profesörüyle aynı düzeydeymiş yani Avustralya'da. Ama çok zor da aşağıya. Ben Türkiye'de hiç kıyaslamıyorum yani, biliyorsunuz halimizi. <gülüyor> Fakat e, şimdi e, Su tabii işini bırakıyor. Hastanedeki işini bırakıyor. E, bir yıl iyi para kazandığı için gelirinin bir kısmıyla sahilde bir bina alıyor ve bunu kiraya veriyor. Bir taraftan da hisse senedi alıyor. Avustralya'daki büyük şirketlerin hisse senetlerinden almaya başlıyor. Bir taraftan da yaban domuzu avlayıp bunları dondurarak nakliye ediyor. İşte pazara gönderilmek üzere yani piyasaya sürmek üzere. Dolayısıyla bir yandan işçi. Dolayısıyla şey maden işçi. Ma maden işçisi, maden işçisi. Evet. hem de ağır işçi. Bir taraftan rantiye. Bir taraftan da küçük işletmesi var. <gülüyor> evet, küçük. Bir taraftan da hisse senedi olduğu için dolayısıyla kapitalist. kapitalist. Şimdi su ne yapıyor? Su ee, bir takım Ee, Filipin yani oradaki e, Filipinliler arasında bu maden kasabasındaki Filipinler arasında bir da, dayanışma ağına giriyor. Ve orada tam da komünel olan bir e, böyle destek işte ne bileyim para şey e, e, kaynak kermeslerden sağlanması gibi bir iş yapıyor. Bir taraftan da ama ev işlerinin yürütülmesi için bilden para alıyor. Şimdi bütün ev işlerini su yürütüyor. Dolayısıyla su Hane içi üretimin kontrolü suda ama ser, yani şeyin, e, gelirin kontrolü suda değil. Su paranın bir kısmını Filipinler'deki ailesine gönderiyor. Gurbetçi yani. <gülüyor> Transfer aynen. <gülüyor> Filipinler'deki ailesi de bir kısmı e, daha yoksul ama bir kısmını küçük işletmeleri de var. Şimdi buyurun sınıf açısından. Bu çifti tahlil Gelin de işin içinden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Küreselleşme dediğiniz böyle bir şey işte zaten. Böyle bir şey ama sınıf tahlili <gülüyor> dediğinizde bu mikro düzeyde evet. yapıldığında tabii ki çok farklı oluyor. Evet. Evet. evet. Değil mi? Karmaşık yani. Çok karmaşık. Evet. evet. Şey üst evet. belirlenim de biraz da o değil mi? Karmaşık olan yani basite indir hiçbir şeyini basite indirgerek hiçbir varoluş biçimini, hiçbir yapıyı, hiçbir kurumu basite indirgerek açıklayamayacağımı, evet. kavramının mümkün olmadığını söylüyor. O bakımdan çok altı çizilmesi gereken Kesinlikle. bir şey. Gerçekten. Kesinlikle. Bir post söz Bu postfordizm nasıl diyorlar? Bu 1980'lerde çok söz edilmiştir. Başka ülkelerde nasıl söz edildi bilmiyorum ama İngiltere'de Marxism Today dergisi Stuart Hall, Martin Jacques özellikle evet. onlar yapmışlardı. Yeni zamanlar diye. Fordism'in yani taylorizmle seri üretimle, kitle için üretim ve kitlesel tüketimin dışında artık esnek bir üretime geçildiğini söylüyorlardı. Bu biraz ya, yanılıyor olabilirim Çünkü ben iktisatçı değilim ve bu konudaki konu düşüncelerimde çok bilgilerim çok sınırlı. Lütfen düzeltin siz benim yanlışımı. Ben, Şimdi... Aslında ben de değilim. Onun için bilmiyorum. Ha. Yani benim de tabii bir şey var Fosfordizm e, çok, fazla bir çok değişik bir anda şu var kapitalizmi fazlaca öv, övgü var galiba bana yani kapitalizmin esnekliğini yapan sonuçta kapitalizmin hegemonik söylemine bir eklemlenme ya da bir versiyonuymuş gibi olabiliyor. Bir de şu, e, görünüşte o kadar şu, kendisini ele vermemekle birlikte İşçi Partisi'nin yeni programına da uygun değil mi? Yani yeni İşçi Partisi'nin üçüncü yola da falan de yani. yakın değil mi bu, bu, bu Bosphordizm? Yani üstelik bu ele, teori soldan geldi yani Marksistlerden gelmişti. Kimileri onları Marksist olarak kabul etmiyor ama yani ya da farklı bir Marksizm olduğunu söylüyorum. Sonuçta Marksist diyorsa insan Marksist yani. O şeyini <gülüyor> elinden almayı kimsenin hakkı yok öyle tanımlıyorsa kendisini. Daha sosyal demokrat diyebilir miyiz ben de Marksizm'e? Evet biraz, <gülüyor> biraz yani o tür bir sosyal Marksizm biraz sosyal demokrat gibi aslında Hı -hı. doğru. Ama Hı -hı. onlar Marksist diyorlar yani Hı -hı. sosyal demokrat temelinde Marksizm var aslında. Hı -hı. Evet, evet, evet. Yani tabii bu postfordist üretim tarzı dediğiniz gibi çok aslında e, hani... ...sosyal bilim açısından çok yeni bir tarz. Bunu inceleyenler arasında ben Harvey'i çok önemsiyorum. Yani onun tahlillerine çok daha yakın bir şey söyleyebilirim size. Çünkü ben de iktisatçı değilim. Yani i̇ktisat evet. okudum ama çok sene oldu. <gülüyor> Lisanstayken. Şimdi yani esnek üretim tarzı ama... Bir şeyi boyutu bunun ama yani Harvey'nin bir tarihselleştirmesi vardır. Bence yani bu, bu açıdan bakarsak çok anlamlı şey bir yere oturtabiliyoruz bu üretim tarzını. İşte bütün 1970'lerin aslında solunun iç sınıfı mücadelesinin gücü karşısında kapitalist sermaye birikiminin gerilemeye başlaması. ...koloniyel mücadelelerle e, şeylerin elden çıkması, kolonilerin elden çıkması gibi bir dönemde aslında e, yeşeren bir şey bu e, fikir. Ve biliyorsunuz yani bu m, Milton Friedman'ın e, şeylerini bayraktarlığını yaptığı bu Chicago e, okulunun e, şeyi altında... ...moneterizm e, dediği bir ekonomik tahlil şeyi altında... İşte gelişiyor. İşte Naomi Klein'in de onu çok şok doktrininde yeah. e, çok iyi anlattı bana sorarsanız. Evet. O, o yeni gelişme Milton Friedman okulunun. Kesinlikle finali. ve bu e, yani e, bence biraz ilkel birikim sürecine, Marx'ın Marx anlattığı e, ilkel e, birikim sürecine geri dönüş. Yani zorla. <Gülüyor> yani evet. Zoru da katarak evet, ve devleti evet. Bunun şeyi yaparak aracı. E, aracı yaparak direkt aracı yaparak devletin tamamıyla e, yaptırım aygıtlarını işte polisini e, evet. ordusunu kullanarak evet. yeniden geri kazanmak e, şeyi sermaye e, ve felaket kapitalizmi anladım. diyor felaket. işte ona şey e, Naomi Klein yani nerede bir kriz oluyor felaket orada bastırıyorlar. Orada bastırıyor. Şeydi David Harvey de şeyden e, başlatır e, Şil'den Evet, Naomi Klein de öyle. A&D'nin &E devrilmesinden <gülüyor> başlatır evet. ve orada biliyorsunuz, Bilfi'ye gitti <gülüyor> miyiz? Evet, evet. Şigaboboy. Hey, ben Boys. ikincisini 80 olarak bizim <gülüyor> bizim e, darbe olarak görüyorum. Evet. Sonuçta darbelerle yürüyen bir, e, yani Kesinlikle bütün şeyi, öyle. birikim sürecini <gülüyor> ve e, işte bu hani esnekleşme sonuçta daha Fordist merkezi, <gülüyor> daha işçi sınıfının da e, örgütlülüğünü sağlayabilecek, mekansallıktan şeye geçiş, fragmentasyona geçiş. Evet. Hmm. Bizde Özal reformları dedikleri de aynı şey değil mi aslında? Değil yani değil mi? Mesela ben Ama... serbest piyasayı hep savunuyorlar. Toplumsal özgürlük de getireceğini savunuyorlar. Ben buna olacak şey yani öz, öz, rahmetli Özal'ın özgürlükçü, demokrat olduğunuz yazdıkları ben biraz bunu şaşıyorum aslında. yani Hem de soldan gelen insanlar hala da solda olan insanların bunu savunmaları biraz ...katılamıyorum açıkçası. Yani tabii bu çok çarpık bir söylem. Yani bu, bu da belki de bizim düşünsel kalıplarımızın sığlığıyla ve şeyliğiyle ilgili... Şimdi bu Friedman ekolünün evet. esas babası Hayek'tir. Evet, evet. ya yani Hayek'in dediği ne? Komünizm olursa şeylik olur, kölelik olur, istibdat olur. Evet. Değil mi? Evet, ne kadar çok kaba bir antikomünist aslında. Çok kaba bir antikomünist ama şaka gibi. Fakat yani bugün sonuçta benimsemenin anlayış bu. Evet. Kapitalizm demokratiktir. Kapitalizm şeyi açar yani şeyin çeşitliliği sanki metalların çeşitliliği fikirlerinin de çeşitliliğini getirecekmiş gibi teklifliğe karşı bir antidot. Ama ben bir bir şey eklemek istiyorum sizin e, yorumunuzda. Şimdi Özal bunun başlangıcı yani ben aslında TSK bunun başlangıcıdır diyorum. Yani nasıl şeyde Pinochet Evrendir yani Hı. bizde e, neoliberalize ve geçiş sürecinin şeyi e, başı. Sonra Özaldır ama ben benim iddama göre esas neoliberal aktör AKP. Esas posfordizme yani son şeyi e, adımı atan ve gerçekten gerçekleştiren posfordizme ve bu metalaşmayı esnek üretimi filan AKP'dir. E, mükemmel bir neoliberal aktördür. Neden? Çünkü dikkat ederseniz tarihte de bütün neoliberal aktörler, Thatcher olsun, Bushlar olsun, Reagan olsun muhafazakardırlar. Aile değerlerini, dini. E, vatanseverliği vesaire geri getirerek. Çünkü evet. toplumsal dokuyu bu kadar tahrip eden bir e, üretim tarzı ve piyasa e, ilişkilerinin açtığı boşluğu doldurmanız gerekiyor. Evet. Bunu muhafazakar manevi değerlerle yapabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla AKP derim ben. Peki. Bir Biraz ya... kaydık ama bilmiyorum sorularınızı <gülüyor> Yo, çok yani önemli değil çok, mi? Bu, şimdi özellikle yeni e, orman yasasıyla bunun asıl örneğini de görmek üzereyiz zaten. Çok iyi bir durumda olan aslında iyi bir yasa varken onu da kısa süre içinde dönüştürüp şimdi tamamen e, bu sit alanlarını e, belirleme Kesinlikle. şeyini falan hükümetin eline vermeye e, yürütmenin eline vermeye çalışan çok önemli bir gelişmeye karşı durmak zorundayız ve ben bunu da Sizin biraz önce söylediğiniz bu neoliberal şeye çok uygun çok. bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu HES meselesinde olduğu gibi. yani Yalnız HES'de kalsa gene Kesinlikle. iyi olacak. Evet. <gülüyor> yani iki beyler ve bu orman meselesi girecek işin içine Kesinlikle. maalesef. Kesinlikle ve burada... Yeni bir dilden ona dönelim vaktimiz de azalıyor. Yeni bir dil oluşturmak, yeni bir özne oluşturmak açısından da önemli. Çünkü hem bir yandan da kapitalizm hakikaten etik bir özne olmayı engel öyle imkan vermiyor bunu istemiyor. Yani hem kapitalizmin içerisinde tüketim toplumunda evet, etik olarak kalmak mümkün değil. Yani Sistemsiz dışlar. Ama sol da yeni bir özne oluşturmak zorunda yani. Evet. Sol sosyalist toplumun yeni insanı yaratmak değil. Mücadele içerisinde kendisini yenileyen, oluşturan bir özne gerekli bize. Demin söylediğim gibi sınıfın bir parçası olarak kolektiflerden, kolektiflikten söz ederken zaten homojen unsurlardan oluşan bir kolektiflik değil. Bu eski anlayış, parti anlayışını eleştiren bir şey bu, gördüm ben, okudum yazarlarda. Kesinlikle. Heterojen ögelerden oluşan, hatta değişik grupların bir araya gelmesinden bir ağ oluşturan olarak verilecek bir mücadele. Bu bakımdan belki sendikalar falan münyadırı biraz doldurmuş bir örgütler gibi geliyorlar. Yani sadece ekonomik alanda mücadele eden örgütler. Buna karşı çıkanlar olabilir ama yani biraz da bir gerçek de var aslında. Yeni bir dil gerekli. Yeni bir şu açıdan da gerekli bence. Müca tahayyül gücümüzü Zenginleştirmek açısından yani yeni başka alternatif ekonomiler düşünebilmek için farklı dünyalar var olandan farklı dünyalar düşünebilmek için politika siyaset biraz da tahayyül gücüyle yapıyor düş gücüyle yapıyor kesinlikle. galiba değil mi ona kesinlikle. çok ihtiyacımız var dil bir bakımdan da önemli gibi geliyor kesinlikle katılıyorum bir, bir, bir şeyi söylemek istiyorum yani parti e, dolayısıyla e, parti siyaseti. Evet. Ee, bence kapitalizmin bir parçası yani, e, şeyi, Hatta e, sendikalarında <gülüyor> sendikaların da öyle Sendikaların bir yararı olabilir şu dönemde Ama bu sendika yapısıyla değil ee, Şimdi e, Esnek üretim biliyorsunuz e, Ne yapıyor bu performans kalite yönetimi Tarzı bir takım çok şık adlar var Yani dil evet. derken evet. mesela evet. Böyle süper işte bir var, değil Çok hegemonik bir dil ama Te ne tahakküm yapıyorsun Tahakküm dili Tahkim dili. Şimdi eskiden işte ne bileyim ben kamu hizmeti veriyorum tabii ki. Dolayısıyla maaşımı devletten alıyorum. İşte şey memurum memur kategorisinin işte belliydi nasıl şey yaptığımız belli bir ilerlemeye bir belli bir maaşım vardı. Ve belli bir şekilde hani istenilen iş belliydi şimdi performansa geçtiğimiz anda ne oldu? Ben artık başka memurlarla dayanışamaz hale geldim. Evet. Yarışıyorsunuz onda. Bire bir benim performansıma bağlı olarak bir maaş uygulaması evet. geliyor. Belki sendikalar yani bunu bir anlayabilseler burada yeni, yeni bir sendikacılığa ihtiyacımız evet. var derim. Evet bunun yani ipuçlarını evet. da son seçimde bu ara seçiminde çok net olarak görmek mümkün Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kullanılan bütün yeni terminolojiyi. Ben bugün daha bir makalede gördüm. Yani Amerika'da cumhuriyetçilerin büyük kazanımlar sağ ve hatta faşizme yakın adamların ve kadınların başarısında kullandıkları Tİ Parti meselesinde tam da bu sizin biraz önce sözünü ettiğiniz terminolojik gelişmeler özellikle çevreyi yok etmek yok. için kullanılan bütün kelimeler yerli yerinde. Galiba sonuna evet, geldik maalesef yani. sürenin ama bunu bir ilk sefer sayalım. Zeynep Rambetti, <gülüyor> ben hatta bunca zamandır sizi burada konuk edememenin de rahatsızlığını mea olarak <gülüyor> açık radyoda söylemiş olayım. vardır. Evet. <gülüyor> Çok güzel bir sohbeti teşekkür ederim. Evet, Cuma adlı adamlar da bugün J.K. Gibson Graham'ın daha tek bir ad altında kendilerini birleştiren Katherine Gibson ve Julie Graham'ın müstear ad altında birleştiren Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu başlıklı kitabından hareket ettik. Metis Yayınları'ndan ve kitabın çevirmeni Zeynep Gambetti de konuğumuzdu. Derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdik. Bitiriyoruz herhalde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Don't Cuma adlı adamlar. Every Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ediniz. We're